''Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak. Orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var.''